Bismillahirrahmanirrahim İnşallah bu konu muhtemelenler Yusuf Aleyhisselam'ın kısası Yusuf Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de özel bir süre var bu konuda tabi Mevlamız hiçbir şey boşuna bize bildirmez Kur'an-ı Kerim'inde yani Kur'an gibi Allah'ın kelamına Geçen bir konu. Mevlam buyuruyor bu hakkında Aslanel Kasası Mevlam buyuruyor. En güzel kıssa. Yusuf Aleyhisselam'ın olayında neler baş şimdi bundan muhteremler? Bir rüya tabirin meselesi baş şimdi. Rüyalar nedir? Bunun anlamı nedir? Bir rüya gerçekte olsa hemen yorum bed geliyor mu sonra iman açısından Kader açısından buna çok ibettar bunda Hüleymazereleri tabi zamanla Mısır'ın başına geçecek hükümdar olacak ama Mevlem onu nereden geçiriyor nereden gidiyor Haybolan fincikler var. İnşallah kulağı gelirmiş daha Yalnız da bu bu sureyi şerifeyi eğer baştan başa tefsedersek belki bir sene sürer. Bu için nasıl inşallah işinden bazı özetler alacağız bundan inşallah. <Gülüyor> Ef'lamız buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Iz kale Yusufu li ebihi. Iz Üzkür anlamında Ya Muhammed'im Hatırla şu zamanki Yusuf babasına dedi Ya ebeti Ey benim babacığım diyor Yusuf Aleyhisselam ben Reytü gördüm Ead-i Aşere Kevke ben On bir tane yıldızı Veşemse Güneşi ve kamera ayı rey li sacidin Onların bana secde ettiğini gördüm bili. İsa Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam adetleri babası İsa Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam babası İsa Aleyhisselam. On da babası İbrahim Aleyhisselam. Yani hep baba oğul dede torun. Hep peygamberler silsilesi. böyle bir temiz bir aile silsile. Yakup aleyhisselamın o anda 12 tane oğlu vardı. İki oğlunun anneleri ayrı. Yusuf ile Yunyamin. ikisi anneleri ayrı. Diğer de anneleri ayrı. Tabi her şey hikmeti var. Yakub Aleyhisselam da oğlu Yusuf'unu çok çok severdi. Yani burada aşire kelimesini kullanmayacağım da onu çok severdi Yusuf Aleyhisselam Yakub Aleyhisselam. Onu yandan ayırmazdı. O kadar bunu çok severdi. Yine böyle bir cuma gecesiymiş. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri de 12-13 yaşlarında iken bir Cuma gelesi Yusuf Aleyhisselam işte burayı görüyor. yürüyorsa kendisini yüksek bir dağda görüyor. Fakat çok güzel bir tepe dağlı böyle. Yeşillik, böyle bağ, bahçeler böyle bir yerde görüyor. Hemen tepeye de yanından bir bir ırmak akıyormuş. Orada kendisini görüyor. Bir tahtere oturmuş. Göğden göğden on bir yıldız yere iniyorlar. Güneş yere iniyor, tepeye iniyor. Ay da tepeye iniyorlar. Bunda Yusuf aleyhisselama buradaki secde saygı anlamında ona saygı yapıyorlar. Onun itaatine giriyorlar. Kim aleyhisselatı giriyorlar. Bunlar. Tabağında Yusuf aleyhisselam çocuk henüz daha on iki yaşlarında Rüyanın tam yorumunu kendi bilemiyor. Hemen kalkıyor gece. Gerçek sadık rüyalar çok açık, net olur. Karışık olmaz. Kısa olur. Uzun olmaz. Sonra bu rüyayı gören kişi hem anda uyanır. Bu hem uyanır. Böyle. Rüyayı sadık derler bunlara. Kısa olur. Kısa olur çok açık, net olur. Karışık olmaz. Bunu gören kişi onda hemen uyanır. Yusuf Aleyhisselam'da çocuk cuma gecesi bu rüyayı görüyor. Tabi gerçek rüya bunu etkiliyor. Çok duygulanıyor. Hemen kalkıyor. Babası görüyor Yakup Aleyhisselam. Çok sevdiği Yusuf'unu. Yusuf ne oldu yavrum? Baba bir rüya gördüm baba. Hayır olsun sana bakalım diyor. Rüya anlatıyor tabi o da. Gördüğünüzü söyleyince. Tabi Hakkı peygamber. Her peygamber rüya tabirinin yorumunu tam de bilir. Öyle tahmin değil. Bu rüya tabiri okumak ile olmaz Yani öyle hoca iş bilen değil. Şimdi günümüzde bir rüya görür. Efendim Hoca'ya sordum, böyle yorumladı. Hiç yok Tahmin. Yani kişi kendi tahmin etsin, hoca tahmin etsin, bunlar tahmini ötesine geçmezler bence. Rüya tabiri, o leddüğünü ilme bakan bir konu o. Bunu peygamberler bilir, ancak büyük bililer bunları bilirler böyle. Yalnız peygamberlerin yorumu, hiç şaşmaz kesin olur. Ya kabul oğlu Yusufundan rüya dinleyince tabeme yorumunu biliyor yorumunu biliyor. Yusuf etsem aç ah yok rüya ona da rüyası malum oluyor yorumu. Şöyle diyor kale. Yak versem diyor. Ya Büneyye ey yavrucum. On demiyor da ismi teskir geliyor burada böyle. Ey evladım, yavrucuğum. La tarjaka ala ihvetike. Yavrucuğum, rüyanı sakın karışını söyleme. Öbürleri bundan büyük. Yalnız Arapçada abi kelimesi yok Arapçada. Yani Arapçada Allah abiye bir kelime yok Arapçada böylece. İster küçük olsun, ister büyük olsun kardeş kelimesi geçer, arasında geçer. Onun için böyle buyuruyor, ya evlatçığım, sakın ha, bu rüyanı kardeşlerine, onlara sakın ama bunu sakın söyleme. Demek ki onlar da bunun yorumunu bilebilecekler. Biraz aşık olduğu için tabi rüyanın yorumu. Sana hile yaparlar diyor. Ayet-i okumuyor kısalması için. Sıra bunlara hile yaparlar, sana tuzak kurarlar, sana kötü yapmaya kalkışırlar, zahmet çekersin. Bunun için bunu sakın kardeşlerin tabirini söyleme." diyor. Bu tabi gizli kalması gerekiyordu. Ama Allah'ın hikmeti olacak ya tabi. Allah'ın takdiri kadire böyleymiş. Peygamber de olsa İlahi kader karşısında o da bir hiç zayıf kalıyor. Yakup Aleyhisselam'ın bir gelini bunu duymuş Yusuf Aleyhisselam'ın babası rüyasının söylediğini onun da bunu sakın söyleme duymuş bir gelini. Hemen bu gelin tabi bunu kolasına söylüyor. Yusuf böyle bir rüya görmüş hemen Anlıyorlar. Tabi merak etme diye kısa söyleyeyim. Çünkü rüyanın yorumu 40 sene sonra çıkacak, meden çıkacak yorumu kısa da şöyleyim şimdi inşallah. 11 yıldız 11 kardeşi Yusuf Aleyhisselam'ın. 12 kardeşler biri kendisi. 11 kardeşi Güneş babası ay annesi annesi ölmüştü ama tezisi vardı babasının nikahında tezi anı yerine geçiyor demek ki babası Güneş, ay annesi, 11 de kardeşi Yusuf Aleyhisselam'a saygı yapacaklar. Onun evine girecekler. Allah ve takdir etmiş ve bunu Yusuf Aleyhisselam rüyasından gösteriyor. Bu tabi kesinlikle olacak. Olacak. Fakat bu gelin bu rüyayı duyuyor. Yakup aleyhisselam'a ama bunu saklayan duyuyor. Korasya bunu söylüyor. O da konusu da diğer kardeşine bunu söylüyor. Zaten Yusuf Aleyhisselamı çok bunlar kıskandırmış. Babaları onu fazla seviyor diye. Toplanır kenarına şimdi. On tanesi. On birler. Fakat bir Dünya henüz daha küçük. Yusuf'u da bir kardeş bu. O bunlar dahil değil. On kardeş toplumlar bir araya geliyorlar gizlice. Diyorlar ki iz kalû Le Yusuf'u ve Ehebbilen ebine e Diyorlar ki Yusuf onun kardeşi Bünyamin diyorlar. Babamıza bizden daha sevgili. Babam onları ikisini daha çok seviyor. Ve nahlü usber Haldir ki biz diyorlar bak güçlü kuvveti bir toplum on kişi her işi gören biziz diyorlar ağa giden bunlar koyunlara giden bunlar koyunda işleri öyleydi onların o zaman bütün iş yapan biziz diyorlar böyleyken diyorlar babam Yusuf'unu ve öbürünün dünyamini bizden çok seviyor Yakup Aleyhisselam Hazretleri Yusuf aleyhisselam bu rüyayı görmezden evvel babası Yakup aleyhisselam o anda allah Teala rüyasında şöyle göstermiş on tane kurt Yusuf'a saldırıyorlar on tane kurt Yusuf'a saldırıyorlar Tabii yakın peygamber rüyayı anlıyor şimdi rüyada görülen hayvanlar nedir muhteremler? Hayvandaki sıfata bakılır. Hayvanın sıfatının özelliği nedir? Nedir kurtun özelliği? Tabi canavardır, acımasızdır, merhametsizdir bir. İkincisi hasettir kurtlar, hasettir. Bir kurt bir koyunun ciğeriyle doyar, ama üstüleri girdi mi hepsinden bu bırakır. Hasetliğinden bu. Yakup aleyhisselam bakıyor ki rüyasında, 10 tane kurt, iri iri kurtlar, oğlu yavrusu Yusuf'a saldırıyorlar. Bunu görüyor. Bunu şöyle diyor işte. Evlatçığım, sakın rüyanı karar söyleme. Onu sonra yaparlar böyle diyor. Şimdi tabi bundan duyunca bu rüyayı, yani Yusuf ileri ileride bir lider olacağını, bir makam ve geçeceğini ve kendilerine de onun emrine gireceğini duyunca, bunların hasretliği daha da artıyor kardeşler, artıyor. Bunu duyunca topluyorlar. Diyorlar ki, işte diyorlar babamız diyorlar, Yusuf'u, Büyam'ini, bizden daha çok seviyor. Ve nahnû usbe. Halbuki bize diyorlar, güçlü koydu bir toplumuz her şey biziz. İnne ebâna. Bizim babamız diyorlar bu konuda lefiyl dalalli mübinn. Acı diyorlar yanlış yolda diyorlar. Ali Peygamber tabi. Peygamber tabi yanlış olmaz. Fakat o andan bu on kardeş sırf hasretliklerinden çekemeyince babalarını bile öyle kötü hali sıfatıyorlar. Babamız diyorlar yanlış bu yolda bu yolda diyorlar. Peki ne yapalım diyorlar şimdi on kişi. Toplamışlar gizlice. Aralarla görüşüyorlar. Peki ne yapalım? Yani Yusuf ileride böyle bir makam evine geçmesin. Bunu engelleyelim. bu önleyelim diyorlar. Hakkılarınca. Tabi kader yazmış mı? Ne yapalım? Tabi burada görüş belirtiyorlar. Ve biri şöyle diyor... ''Uktulu Yusuf'e'' ''Yusuf'u öldürün.'' ''Onu öldürelim.'' diyor. ''Öldürelim.'' ''Evit Rahu Erol'dan yahut onu ıssız bir çele bırakalım.'' diyorlar. Yani canımlar parçalasın. Ya da açsız kalıp ölsün Ya doğrudan doğru direkt öldürelim diyor. Teklif ediyor. Fakat tabi ne de olsa babaları peygamber olduğu için böyle bir adam öldürmek bunlara çok korkunç geliyor birdenbire. Katil olmak zor geliyor. Hemen dönüş yapıyor. Teklifi sunan. Olmasa onu diyor çölde uzak bir ıslı yere bırakalım. Orada ya bunu kurtar parçalarlar ya da gider diyor. Gider diyor ve ondan sonra diyor işte babanızın yüzü diyor size döner bunu unutur peki sonra ne olacaksınız sonra diyor teybe edersiniz diyor yine Allah sizi işte affeder diyor işte iyi olursunuz diyor öyle diyor onlara işlenen biri ismi Yahudaymış onun ismi Yahuda ondan biri zaten on için Yahudi deniyor onlara onun nesi çok kalabalık geldiği için aslında İsrail'dir. Yahud'un ismi isim İsrail'dir. Beni İsrail, İsrail oğulları. Fakat sonradan Yahuda onun nesli daha çok geldiği için Yahudi dendi bunlara. O diyor ki, Yahuda diyor ki o biraz daha işlerinden merhameti biraz daha fazla olanmış. La taktülü Yusuf'a aman diyor öldürmeyiz Yusuf'u diyor şimdi ölüm zor geliyor buna velkuhu onu atın fi gayabetin cübb onu diyor bir derin atın derin kuyuya kuyu derin kuyu atınız ileride diyor bir seyyare kerevan geçerken Onlardan çıkarıp, başta götürürler. Yani ölmez istemiyor bir tanesi. Ve sonda buna karar veriliyor. Küsü alacaklar, götürecekler. Onların belli bir kuyu varmış. Kudüs Mısır arasında, tam böyle kervanların geçtiği, yola yakın bir yerde, çok derin bir çöl kuyusu varmış. Kuyun dibi görülmemiş. Bunu atalım diyorlar. Ya kuyuda ölüp kalır. Gediyorlar diyorlar bir seyyare, gelen keravan bunu çıkarır, götürü başlayır götürür diyorlar. İksem bir olur diyorlar. Şimdi tabi bir mesele kalıyor şimdi. Yusuf Aleyhisselam hep babasının yanında. Onlar nasıl alacaklar şimdi? Geliyorlar babalarına geliyorlar. Kaluya ya ebana. Mareke la Temenna. İstiyorlar diyorlar, baba ne olur diyorlar, Yusuf'u ver diyorlar, o da bize haber gelsin. İşte gelsin, görsün böyle, çöle havasını alsın, yayla havasını alsın, evet diyorlar Isıra diyorlar, babaları hayır, onu veremem diyor böyle. Tabii o da biraz şüphe ediyor durumlarından, rüya da görmüştü. Bunun onlara güvenemiyor. Vermeyince, yani güvenemediğini belli edince onu diyorlar ki ya ebana ma reke la te'menna. baba niye bize güvenmiyorsun niye bize vermiyorsun bunun üzerine geliyorlar Yusuf aleyhisselama başını bunlar gizlice diyor ki abiler Yusuf aleyhisselama Yusuf diyorlar babamıza yalvardık seni istedik yollar. Bak bizler diyorlar. Şöyle şöyle ağaçlar var, çöl var, şunlara var, işte av var, temiz havası var, böyle çöpmedi diyorlar. Diyorlar biz babamı tekrar yer isteyeceğiz. Sen de babamı yalvar diyorlar. Seni kıramaz diyorlar. Bir zaman gelirsin diyorlar Rüsuf Aleyhisselam'a. Ve akşamdan geliyor babalarına bunlar. Diyorlar ki babalarına on kişiye. Erresilü me'ana geden. Baba ne oluyor diyorlar? Yarın sabah bizim ağabeyi gönder gönder. <gülüyor> o da çöl meyvesinden yer diyorlar böyle. Demek ki öyle meyvesi çöllerde. ap <gülüyor> yel'ab. <gülüyor> koşar, oynar, işte spor yapar, temiz hava alır, bedene gelişir, sağlığı gelişir. Hep oturur diyorlar. Ve inna lehü onu, <gülüyor> Biz onu koruruz diyorlar bak diyor. On diyorlar. On kişiyiz diyorlar. güçlü kuvvetiyiz diyorlar. Biz diyorlar ki adamıyız. Onu biliyoruz. Onu koruruz diyorlar. Burada Yakup Aleyhisselam ağızdan kaçırıyor işte. En yekülü zıbü ve enetimani gafilin diye. Ağızdan kaçırıyor. Tabi demek ki peygamber de olsa Allah'ın tam takdirini takdiri olacak. Olacak. Diyor, size güvenemem diyor siz de ondan gafi iken yani size başka bir şeyle uğraşırken kurt gelip onu kapabilir o arası de çok kurt varmış çok koyun sürüşü olduğu için oraya çok kurt gelirmiş korkarım onu kurt kapabilir diyor Buna diyorlar ki baba diyorlar, eğer kurt onu kaparsa diyorlar bak biz on kişiyiz yani biz yazık olur diyorlar böyle yani insanlar bizi ayıplarlar. Bizi korur diyorlar, söz veriyorlar. Bu ara tabi Yusuf alaştıran araya giriyor şimdi. Babasına çok yalvarıyor. Ne olur baba? Ha bunda benim abilerim. Onu da güçlü, kuvvetli, sağlıklı, sıhhatli insanlar. Tam doğa insanı. avalıyorlar. Av alıyorlar koyunları otluyor, koyun süt içiyorlar ki otlayan süt içiyorlar. Tam doğa insanları. Yüklerin doğal, aldığı ama doğal ama. Gaya sallık insanlar. Yusuf Aleyhisselam yalvarıyor. Ne olur babacığım, bak bunlar abilerim, onlar beni kurtan korurlar. Merak ediyor şimdi. Ama aslında bunlar kaderin böyle yazdığı çizdiği noktalar bulunmak derin. Yani elde bir şey aslında. Yani yani kişi aslında bir akarsaki saman çöpü, çöpü gibi aslında bir insan böylece. Yani kader insanı götürüyor aslında oraya. Yakup Aleyhisselam öbür on tane oğlunun isteğini pek dikkate almadı ama Yusuf Aleyhisselam araya girince çok çok yabarınca Yakup Aleyhisselam onu kıramadı şimdi. Kıramı Yakubu Aleyhisselam böylece razı oldu razı oldu ama o uyuyamadı Yakub Aleyhisselam ona bir şey uyuyamadı korkusundan erkenden onu yıkandırdı çamaşırı hemen değiştirdi bunları uğurlama çıktı Yakub Aleyhisselam Bunlar uğurlama çıktı bunları arkandan baktı felemmâ zehebû bihi on tane abisi onu aldık gittiler Yakup Aleyhisselam arkadan bakıyor böyle. Bakıyor. Yakup Aleyhisselam'ın gözünden kayboluncaya kadar çok iyi muhalefetler kardeşlerine. Hepsi böyle. Elin tuttular artık, kucağını aldılar böyle. Onu şehit okşadılar böyle. Güle konuşa gidiyorlar. Ne zaman ki artık tepiyi aşılar Baba artık göremeceği duruma gelince hiç değişti muhtemelenler. Hiç değişti. Birden bire bunlara bir sertik başladı. İsrail'e sana karşı böyle? Azalanma, öfkelme, sertik. Tabii o İsrail'ler ham çok ter temiz kalpli. Ne oldu o orada anlayamadı. Şimdi biri tokat vuruyor, öbürü gidiyor. Ay baba vurdu diyor. O da tokat durumdan E Evet deme başlar böyle. Böyle demede mi bir ve oradaki kuyuya geldiler o kuyu şu anda Ürdün'de muhteremler hala duruyor kuyu böyle. Ürdün'de o kuyu bu kuyu da yani hepsi ezelle tadı olmuş ya muhteremler bu kuyu çok derin zaten çölde su çabuk çıkmaz yani mecburi kuyu derin olur böyle bu kuyu daha da derinmiş bu kuyunun tam geniş kuyu dibinde bir sert kaya çıkmış böyle. Sert kaya. Kayanın yani yarısı kuyu kapsıyor böylece. Bu kuyu kazanlar çok uğraşmışlar. O kayayı parçalayamamışlar. Kaya. Kuyunun dibine doğru yarısında kaya öbür tarafı suymuş. Diyeyim. Hikmetine bakın böyle. Tabii olacak. Çok derin bir kuyu. Bu kuyunun başına gelince Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini çıkarıyorlar. O zaman ki insanların giydiği nasıldı? Uzun bir gömlek, tek gömlek vardı. insanlarda o zaman böyle. Herkes de. bir gömlek uzun giyerlerdi. Hatta altında kilotu olmazdı. Tabii bir kıtlık var. O zaman da kumaş yok fazla böyle. Bundan da tutuyorlar bu sefer. Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini aldılar. Tabii çıplak kaldı. Ağlama başladı. Abi. Benim madem öldüreceksiniz, hocam bilemiyor. Hiç olmazsa Allah'ım böyle çıplak gitmeyeyim. Almayın benim gömleğimi. Yalvardı. Da Ta dinlemen tabii. Bir de iki eline bağladılar ellerini. Bağladılar. Beni ip koydular. İp İpamadan böyle. İpi ortan koydular böylece. Başlayıp bunu aşağı sarkıtmaya böyle. Tam kuyun gelince ipimi üzerine bıraktılar. Düştü. Kuyuya gitti Yusuf Aleyhisselam. Böyle. Kuyuya gitti. Fakat bakın Allah'ın hikmeti o kayaya düştü. Böyle. Eğer o kayanın kazı yerde o kuyunun kazı yeri kaya olmasa tam suya düşecek. Bu olacak. Bu olacak Allah'ın hikmeti Yusuf Aleyhisselam elleri bağlı olduğu halde o kayaya düştü. Yalnız düştüğü anda dizin, ayağın dizin biri Kuyuya, tıkaya ses çarptı. Ayağa çok incindi. Aşırı ayağı incindi. Ağırmağa başladı. Tabi çocuk. Bunun üzerine bağırdılar birkaç tanesi şimdi. Yusuf, Yusuf. O da her da abilerin pişman oldu. Yani çıkacaklar diye abicim buradayım dedi. Bazı ölmemiş. İçten birkaç tanesi daha da böyle merhametsizdi. Taş atma başlar kuyuya ölmesi için. Yine bağırdılar. Yusuf diye arta bir cevap vermedi. Kuyuya düştü. Elleri bağlı, çürük çıplak. Ayağında muazzam sancı. Kuyunda dibi görüm yağma. Kapkaranlık. Ama tabi Rabbim hepsini görüyor biliyor muhtemelen. Ama takdir etmiş böylece. Rabbim Cebra Aleyhisselam'ı gönderdi. Ya Cebra git bakalım. Benim bir peygamberim kuyuda olacak ya muhtemelen. Kuyuda. Peki nasıl oluyor Muhtemelen böyle bir peygamber nasıl kuyuya atılıyor acaba böyle peygamber değil onu da namzet. Nasıl atılıyor? İşte adı cemaatimiz liderler. İster devletin başında resmiyette olsun ister böyle önder bir peygamber olsun bunların her birisi yani mani liderlerler adil hükümdarlar, ne kadar gelmişse tarihte, diyeten başına, bunların her biri bu yoldan geçmiştir böylece. Onlar da halktan biri olması gerekiyor onların da. Eğer böyle şımaray büyüseler, sayda büyüseler, öyle belli makama gelince halkın durumu bilmezler. Masa başına karar verirler. insan tanıyamazlar. Bunun peygamberlerin her biri ve adil hükümdarların her biri bu yoldan geçmiştir. Böylece. Cezaevine girecek, buraya girecek, buraya girecek, aç kalacak, fakir olacak, köle olacak ki onların da durumunu bilebilsin. Onlar da bir insan. Onlara yukarıdan bakmasınlar. Yusuf Aleyhisselam kuyuda. Cebrail Aleyhisselam geldi, selam verdi, ''Ya Yusuf, ben melekim, Rabbim beni sana gönderdi, yalnız kalma diye, korkma diye, niye korkayım?'' dedi. ''Rabbim var ya, ben babamın yanında da olsam, burada da olsam, ben Rabbimle beraberim.'' Ne korkayım, ne fark eder, buyuruyoruz. Elini çözeyim mi?'' ''Elin çöz, elini çözdü, Cevbu Aleyhisselam, ona cennetten bir gömle getirdi. Cennet gömleği getirdi. Bu cennet gömleği muhteremler Avcı alınca küçük oluyormuş böyle Giyince gidince kadar büyüyor. Tam bedenin kalabalığı uyuyor. Cennet gömleği, yeşil cennet gömleği. Bu cennet gömleği soğuktan koruyor. Sıcaktan koruyor. Onu giyen kişi kutuplara gitsin üşümez ateşe atılsın yanmaz işte su geçmez böylece öylemiş Zebrunas'a buna gömleği verdi Yusuf al bu deden İbrahim'den kaldı ona götürmüş atışı atılırken attığı zaman dedi İbrahim'den kaldı bu benden sakladı, bunu giy onu giydirince ne üşüme geldi üzerine ne bir şey geldi böyle. rahatladı yalnız tabi dizindeki ağrı çok sancı devam ediyor. Ahva demiyor ama. Bazı elinde olmadan elinde uğurlu Bizim hafif eli Elinde olmuyor. Cebrail senin farkında işin. Yusuf dedi. Bak ayağın kaya vurdu. da sancı çekiyorsun. allah Teala dua et. Rabbim sana şiva verir. Dur biraz da otan ömü Cebrail dedi. Allah beni görebiliyor mu? E görebiliyor. Dilerse istemeden de veriyor bana. Demek ki Rabbim belki benim bir az çekmemişti biraz. Allah'ım iradesine razıyım. O bana daha tatlı geliyor böyle. Baktı Cevbi Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam çürü daha dua etmek utanıyor. Dedi ki biraz sonra Yusuf, ben bu dua edeceğim. Bana amin der misin? Esan derim. Cevbi Aleyhisselam, Ya Rabbi Yusuf'a şifa ver. O da amin, dedi, amin dediği anda tabi şifa yere geldi. Yani. Hiçbir şey kalmadı. Üç gün üç gece kuyuda kaldı. 3 gün 3 gece kuyuda kaldı. Namazını orada kıldı. Neydi işte orada? İki rivayet var. Bir rivayete abeden birisi Yahuda olan ona gidince yemek ekmek bir şey getiriyormuş. Atıyormuş yine. Bu bir rivayet. Bu zayıf rivayet. Daha kuvveti rivayet, Cevahir Aleyhisselam ona cennette ince getiriyormuş. Cennette getiriyor Bu daha kuvveti rivayet, onu ne getiriyor? Üç gün, üç gece orada kaldı. Şimdi gelmiş Allah, abilere ne oldu? Babasını oldu şimdi. Tabi babası eli bekliyor olun akşam olacağı gece de, gece diye. Semillah ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Akşamdan sonra o gün yani on tane abisi Yusuf Aleyhisselamı kuyatı Atıkara günü her gün akşamza erkün gelirmiş biricik batına gelirmiş eve o gün geç geliyorlar. İşte <Gülüyor> ayin hem de tam evi yaklaşıncaya ağlama başlıyorlar. Ağlaya ağlaya geliyorlar. 10 tane tabi güçlü kuvvet erkek bir de hepsi ağlayınca zaten Yakup Aleyhisselam tedirginmiş. Bakıyor eyvah güneş battı bunlar daha gelmedi. Acaba Yusuf'a bir şey mi oldu? Hep gözü kula yoldaymış. 10 tane oğlunun akşam kararttan sonra ağlayarak geldiğini duyunca endişeleniyor. Çıkımları kaçtırmaya. Soruyor ne oldu? Teğafiriyorlar. Kalu ya ebana. Ey baba diyorlar şimdi. İnna zehebna nesnebuku ve teredin ve endeme tayinah. Baba Buradan gittik diyorlar. Yezir-i eşyamız diyorlar. Bir yere koyduk diyorlar. de kendi aramızda müsabaka yaparken, yarışma yaparken o katıp yarışçılamış böylece. Oynarlanmış onlara o anda. Tabii doğa insanları, kafalar sağlam, beyin sağlam, gürültü yok, bir ses yok mu böyle, tam doğa. O zamanlar sağlıkları tam yerinde, tam yerinde. Ne yapıyorlar mı bir defa, işte o katı böyle koşup oynuyorlar falan bu şekilde. Diyor ki baba diyorlar, biz diyorlar, Yusuf'u diyorlar, eşyaların başında bıraktık, onları beklesin diye. Biz diyorlar daldık, bakaya daldık, yarışmaya daldık. Şekle hüddi O anda bir kut geldi, onu parçalayıp yiyiverdi diyorlar. Biz diyorlar doğru söyle üç de bize ama gerçek bu diyorlar. Ve Yusuf arasa bunu gömleğini getirmiştir ama. Ale komisi bir demin kezib ama beraber. Yusuf Araslan çıkarınca, şimdi ne yapmışlar bunlar? Kendilerine yönetilen plan kurmuşlar. Hemen bir koyun, kişi kesmişler. O koyun ya da kişinin kanına Yusuf Araslan gömlerini bulamışlar. Bulamışlar. Bir de o gün bir kurt yakalamışlar bunlar. Kurt yakalamışlar, çok kurt varmış o arazide. Kurt yakalamışlar. Bu kurdun da boynuna ip bağlayıp bunu da getiriyorlar akşam üzeri. Ev ağları geliyorlar. Ve yaklaşım çıkıyor, heyecandan çıkıyor. Yusuf'um nerede? Bakıyor Yusuf'um bana. Baba işte. Biz ciğerde gittik. Onu bırakın işlerden başına. Biz bir yarışırken onu kurtulduk, geldi, yedi. İşte kurduğum, bu kurtuyorlar bak. Onu yakaladık diyorlar. İşte bu da gömle. Kanlı gömle. Aldı eline kamlı açtı baktı. Şöyle dedi. Allah. Nasıl kurtulmuş bu? Yusuf'um parçalamış ama gömle hiç dokunmamış. Da median çıktı yav Gelme sapa sağladım. Ev kanlı ama sapa sağladım. Yalan tam böyle Nasıl kurtmuş bu kurt? Yüzüm parçalıyor, gelme oldu bir dur ya. Tam maş buluştun diye. Döndüğü arkadaşlarım kurda. Peygamber Ya zi'b yani ya kurt. Ne benim yavrum üstüne um girdin Nasıl onu yedirsen ben yasın versin? Konuştu. Allah Aldı bilverdaha. Hep duydular böyle ya Nebi Peygamberlerin bedenini toprak bile yiyemiyor, çürtemiyor. Biz onlara dokunamayız. Hiçbir varlık, hiçbir varlık Peygamberini yemez. Ben Sıfırmayı yemedim ya, bir Benim kavurularım aç büyüktü beni şimdi mağarada. Onlara benziye giderken bunları tutular, yakkettiler buraya. Haberime bir gelmedim buraya Burada bırakın buraya gitsin bakalım. Dayıbracht da kurdu, kurt abi aldı başını gitti. Yakuplar <gülüyor> şöyle dedi şimdi fesaburun cemiyi dedi. Yani bir şey yapamadı çoklarına karşı da. İlla bunu ne oldu? Demek ki siz o kadar geçmiyor herhalde. Daha geçse bunu yapardı. Üzerine fazla varamadı. Ne dedi? fe sabrın cemil yani fe sabrın cemil ancak bana düşen şu anda vazifem ancak sabrı cemil yani en güzel şekilde sabretmek yok evin içeriye girdi odasına çekildi böyle fazla ses çıkarmadan sessizce ağlama başladı o kadar böyle Tabii kalbi yandı göze yaş geldi ama Allah Teala bir şikayette bulunmadan yalnız yavrusunun ölmediğini, ölmeyeceğini biliyor ama. Yani gödrüye bildiği için, oruğa mutlaka tavk edeceğini de bildiği için yavrusunun ölmediğini, öldürmeyeceğini bunu kesin biliyor. Yalnız ne var zamet çekeceğini. Yani yanına ayırmada yavrusunun kim nasıl sıkıntı olduğunu ona üzülüyor. Şimdi bir de bir daha girdi burada muhteremler. Gaybı bir Allah-u Teala bilir. Bakın şu hata. Gaybı Allah-u Teala bilir. Yakup Aleyhisselam peygamber. bakınız, Babası peygamber. Dedesi İbrahim Aleyhisselam peygamber böyle. Peygamber, babası dedesi peygamber. Kendisi de peygamber. En sevdiği Yavrusu Yusuf Aleyhisselam az ileride bir kuyu içerisinde. Ama bilemiyor bunu. Bilemiyor bilemiyordu neden? Gaybı bir allah Teala bildiği için. Yani günümüzde şimdi tabi konuya gireceğim, hocam, imanla ilgili olduğu için, şimdi günümüzde bir şeyi kaybolan hemen bakıcıya gidiyor. Bakıcıya. Arabası çalınıyor. Kadının Efendi evinde altın eşyasını çalınıyor. Kaybediyor çalınıyor, ha. yata, da koydular unutuyor. Bir şey oluyor. Ne yapıyor? Efendim falan bir bakıcı o. Biliyormuş o. Allah Teala. Gidiyor bakıcıya, ne var işte arabam çalındı. Tamam, ilk kişi bunu çalmışlar. Tabii yalan hazır onların böyle. Onların bu. Onlar meşdiye bu. Ona uğraşıyor bu böylece. İlk kişi işte bir uzun boyu bir kısa boyu işte bu şekilde böylece. Eşliğinde de araba. İşte arabam bir yere bir tarla kenar koymuş arabanı. Benim şöyle olmuş arabanı. Bu zabaldanlar da bildi ama gitti getir bunları mı bakayım Bu zirhamlar günümüzde. Çok aşırı oldu bu iş böyle. Aşırı böylece. Yani bakıcılık meselesi böyle. Seramayesi tek yanlı yalan. Hiçbir kaynağı yok muhtemelen de. Bakınız bir peygamber. Peygamber. Hem de Kur'an'da ismi geçen bir peygamber böyle. Yani Resul peygamber. Böyle bir peygamber bakınız. Yahu Yusuf'un kuydolunu bilemiyor. Bilemiyor muhtemelen. Bilirme bu şekilde. şimdi tabi kuyuna kalacak Yusuf aleyhisselam hep Allah'ın takdirinde bunlar şimdi üç gün dolutan sonra dördüncü günü Kriz tarafından gelen bir kervan musibet olan bir kervan Kuyu yakına geliyorlar konuyorlar o kuyu biliyorlarmış yani kuyu meşhur kuyuyormuş yol yakın olduğu için biliyorlar فَنْسُلِوْوَارِدَهُمْ فَاَدْلَىٰ delve O zaman her kervanda bir saka olurmuş. Saka. Nedir mi saka? O kervandakilerin su işiyle uğraşan kişi. Onun görevi oymuş. Yani kervanda iş bölümü yapılırmış. O dönemde. Her kervanda bir de sakası olurmuş. Onun görevi su işi. Tabii kervan yorgun. Yoldan gelmişler. Develer susuz. insanlar susuz lazım onlara hemen sakayı da daha göre başına ediyorlar hemen o saka ipini alıyor, kovasını alıyor bu kuya geliyor Kuya geliyor delveh. kovasını ve sarkıttı dördüncü günü sarkıttı tabi Yusuf Aleyhisselam kova inince ama kim tutuyor bilmiyor ki gönderdi kovayı kova gelince kovaya böyle yapıştı Yusuf Aleyhisselam yapışınca Saka çekme başladı. Ama gücü yetmiyor şimdi. Ağır geldi. Allah Allah bu nasıl su bu? Bir kova şişe ne çekemiyorum. Benim görevim buydu her zaman böylece. Ağır bir su. Allah a, Allah a bakıyor, görmüyor da bakıyor. Göreme karınatta yarımsem arkadaşı onu çağırıyor. Onu çağırıyor. O da geldi yardım etle vereceğim. Çekmek için beraber çekiyorlar. Artık tam böyle görünür noktaya gelince Kale, Bardo Saka. Ya Büşra, Hazza Gulam. Ya Büşra, Büşra müjde anlamında. Müjde, müjde. Hazza Gulam, bak bir Bu Saka Yusuf Aleyhisselam'ın daha kuyunun ortasından sonra görmeye başlayınca Yusuf Aleyhisselam güzelliği eşi gelmemiş yerine gelmeyecek. Yani dünya insan tarihinde en güzel o Yusuf Aleyhisselam şey. Tabi 13 yaşında böyle, gençliği en yeni çağlarında, bu saka Yusuf Aleyhisselam'ı görünce gözleri kamaşıyor böyle, onun güzelliğinin gözleri kamaşıyor, bağırıyor, ''Haza gulam bak bak gulam'' diyor. Buradaki müjde iki anlama geliyor, Biri müjde, asıl Söğüt'te müjde anlamına geliyor, bir de şu deniliyor, arkadaşını çağırıyor, onun adam Büşra'ymış. Arkadaşı da ya Büşra! Yani ey Büşra gel gel. Gel. Bak çocuk buldum burada bir de Seviniyor. Neye seviniyor muhteremler? Şimdi insan sevinmezler. O neye seviniyor? Bunun hikmeti var tabi şimdi. Şimdi bu bir can kurtaralım bir sevilmiyor. Neye seviniyor? O dönem, o dönem köle tiyaretinin yoğun olduğu dönem köle ticareti böylece böyle yoldan malda şurada burada bir garip buldular mı hem bunu yakalayıp köle satıyorlarmışlar şimdi bu kişi de Yusuf zaman böyle çok aşırı üstün bir insan olduğunu görünce bu çok para yapar diye yani o açıdan bakıyor böyle o açıdan bakıyor yani bir bir serbest sahibi olacağım çok para bu yapar diye seviniyor, onun için bağırıyor. Müjde müjde, ağzına gülön, bak çürük bu. O kadar seviniyor. Yusuf araçlarımın on tane ağabeysi. Onu kuyuya atmışlar ama ara sıra o çevreye dolaşıyormuşlar. Yani biri çıkarıp da onu afide bağışlayıp da eve tekrar gelmişsin babalarına bundan gizlice. Bunlar durum duymasın nereden. Böyle bunlar nöbeteşe iki üç kişi gün üzeri o çevrede dolaşırlarmış böyle Tam bunlar kuyudan sonra çıkarıyorlar. Kuyuda çıkarıyorlar böyle. Hemen bunlar geliyorlar. Ve eserruhu billah Bu bizim kölemiz diyor. Şimdi bakın. Bu bizim kölemizdi. Bizden kaçtı, buraya kaçtı. E, kaçarken buraya düşmüş demek ki diyorlar şimdi bunlar. Böyle düşmüş, bizim kölemizdi, bunu bize ver diyorlar şimdi. Almayacaklar aslında ama. Alsın öldürecekler. Bunu bize ver. Yusuf Aleyhisselam'a işaret ediyorlar abileri. Sakın sus ve öldürürsüyorlar böyle işte. Sus diyorlar böyle. Ona suyolarlar, kölesi misin diyorlar. Kölesi diyelim diyemiyor. Korkudan, öldüre susuyor bunu üzerler içinde o kervandakiler o çıkaran kişi hmm. madem bu kölenizdi madem kaçmış bunu bana satar mısınız? satalım onu işte bunlar da bi semenim baksin derahime ma'dudeh ve şerefim elham buyuruyor onu satılar, nasıl satılar? ve şerefim bi baksin derahime ma'dudeh önemlisi az bir paraya sattılar. Şimdi o almak istiyor, bunu çıkan kişi almak istiyor köle olarak. Yalnız bakınca çok değerli gördü tabi. Yani bunun için çok para ister bunlar. Diyor ki tamam ben bunu alayım ama yani benim fazla param yok ama yani bunun ben tam değeri veremem ama. Bunu kaşe verirsiniz? Peki ne evet. verirsen ver diyorlar buna bakacağız. Onda yanında yirmi tane Avcı varmış oran parasıyla. Ee, Dera hemen bak e, böyle değersiz anlamına geliyor. O dönemde üç tür para varmış. Bir halus altın lira varmış. Bir de gümüş dıralar varmış. Bir de e, gümüşün düşüğü karışık madenler ölümsüz paralar varmış. Ufak işlere onlar kullanılmış. O para kullanılmış. Şimdi onun da yanında sakanda yanında. 20 tane öyle değersiz para varmış. Ama benim bütün param bu kadar diyor. Yani buna vermezsiniz ama hem olmak istiyor tabi. Tekne versen ver diyorlar. Ondan o 20 tane o bozuk paraları alıyorlar. Onu veriyorlar. Şimdi Yusuf yani babasının sevgili yavrusu, yavrusu köle olarak satılıyor Satılıyor. Tabi bunlar şimdi yani köle kaçmış ya onlardan, onlar şu o inançla bizden de kaçmasın diye bir sorarsan bağlıyorlar deveye deveye bağlıyorlar yani bizden kaçmasın diye mağaranın köle kaçıyor, bizden kaçmasın diye onu deveye bağlıyorlar ve oradan bunu alıyorlar bu sefer yolculuklar Mısır'a Musa Mısır giderlerken Yusuf Aleyhisselam'ın tam annesinin mezarına geçiyor kervan Yusuf Aleyhisselam, deve üzerine bağlı, hem onda köle artık. Onlar köle artık o şekilde, köle olarak. Annesinin mezarına, sağ tarafta hem işte, annesinin mezarına bakıyor, başı ağlama, anne, sen beni böyle görürsen bana şimdi? Bak anneciğim, oğlun köle olarak gidiyor şu anda, elleri bağlı. Ağlama başlıyor. Tabi onlar anlamıyorlar bunu ne dediğini, dedim anlamıyorlar böylece. Eğer ağlıyor da, duygulanıyor da, annenin ruhunu okuyor da geçiyorlar. Mısır'a geliyorlar. birkaç aşk sonra o dönemde esir pazarları kurulmuş büyük şehirlerde esir pazarları. Yani panayır gibi özel esir pazarı kurulmuş. Oraya herkesi götürülmüş kölelerine götürülermiş. onu satıyorlar böyle. Bunları alıyorlar Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'ı orada. O yüzden tabi temiz bir şey gidiyorlar şimdi orada. Yani kimin satmaları için. Bunu krep pazarına götürmeye başlıyorlar. Esir pazarına. Daha Yusuf Aleyhisselam bunlar o esir pazarına götürürken yoldan gören soruyorlar. Bunu satıyor musun? Satıyoruz. Ne işiyorsunuz? Bakıyor alınış yok. Alıcı çok, herkes ilgileniyor, tabuna sivriyor şimdi böyle. Krep pazaranı götürüyorlar, böyle güzel bir yere, sivriyip ayakta dikili, güneş altında bir tabu çekilir. Şimdi gelen fiyat soruyor, bakıyorlar alıcı çok, ne yapıyor bu sefer? Arttırmaya çıkıyorlar, arttırmaya çıkıyorlar. Diyorlar ki arttırma yapacağız, kim diyorlar daha fazla para verirse, onun ile kalacak. Ona karar veriyorlar. Bunun üzerine arttırma başlıyor şimdi. Yani gören bir hayran kalıyor ama. Yani melek gibi insan mı böylece? İnsanların en güzeli öyleymiş. Gören hayran kalıyor tabi. İşte o geliyor, bu geliyor. 26, 36, 56 arttırma böylece. O dönemde Mısır dünyanın en genel ülkesi o dönemde Mısır. En zengin ülke. O dönemde Mısır'da, dünyada fakat artıma devam ediyor, kimseyle kalmıyor. Bu arada Mısır'ın Maliye Nazırı geliyor. Maliye Nazırı. O dönemde devletin başında hükümdar olurmuş bir kişi. Onun bir komandanı olurmuş. Bir de Maliye Bakar vezir olmuş, bakan olurmuş, olur böylece. Yani o dönemde başbakan olmamış böylece. Bu Maliye Nazırı bütün her şey yöntemi buymuş. Sivil olarak. Bu Mısır'ın Maliye Nazırı. Aziz yollamış kendisine de. Ee, tabi bütün mal elinde. Yani en zevk ülkesinin Maliye Nazırı. O ülkenin en zengini ki varlığı kendisi. Bu evliymiş kendisi. Hanımı Züleyha Hanım. Meşhur Züleyha. da evli. Yalnız muhteremler Hanımımla görüşemiyormuş ama bu. Yani erkekli tarafından bir zayıflığı varmış. Mısır'ın en zengin kişisi. Mısır'ın en güzel kızını almış Züleyha. Yani Mısır'da dillere desem onun güzelliği. Mısır'ın en güzel kızını almış. Tabi zengin diye bunu vermiş kendisine. Böyle en güzel kıza sahip. Ama onunla görüşemiyormuş böyle. Züleyha kızmış. Tabi öyle onca da şükrü olmuyor da. Olmayınca diyor ki Züleyha bunu buna o gün demiş bak. Allah'a kadar bakın Yani Her şey böyle kader böyle örmüş örgüsünü böylece. Diyor ki Züleyha şimdi kurasına bakıyorsunuz olmuyor. Olmayacak da. Belli. Olmayacak da. Hiç olmazsa diyor küre pazarına git de. Şöyle Yakışıklı böyle temiz, düzgün bir köle ağla diyor. Onu evimize bakalım. Eladınız olsun sanki. öyle bakalım diyor. Ama de düzgün bir şey olsun böyle diyor. İşte korası kulabadan geliyor. Şöyle bakınıyor. Boğazdan bir kalabalık, bir gürültü var. Atırmalayan böyle. Benden şu kadar bu kadar bir atırma var, gürültü var. Oraya gidiyor, bir bakıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın bir yerde, ayakta. Güneşle dikiliyor. Böylece. Onu görünce, gönülü seviyor. Gönülü seviyor. Tamam diye tam bize layık bu ben Hemen bu bu pazara girince, tabiakleri çekiliyorlar bu sefer. Kimse bununla yaraşamıyorlar. En üstün parayı, hemen bu parayı veriyor. Hatta ribatete göre, ağırlığın altın vermiş. Ağırlığın altın vermiş bence. Yusuf Aleyhisselam'ın. Yusuf Aleyhisselam, alıyor işte böyle. Alıyor onu köle olarak evine getiriyor. Şimdi diyor ki bu hanımına ekrimi mesbahü aldı evine getiriyor. Hanım diyor ki ya Züleyha evet bir köle aldım. Getirdim. Tabii çok köyleri var. Yalnız bunu diyor diyerek köyde ayıralım. Ekrimi mesbahü bunun kal yerine çok kıymet verelim, değerliyle kalsın bu. Bu bize ileride bir yararı olabilir ya da bunu biz kendimize evlat ediniz diyor. Bu şekilde. Derken bu şekilde Yusuf Aleyhisselam Hazretleri muhteremler kan illerinden o çölden, Süleyman oradan çıkıyor. Allah'ın koyduğu takdir şeklinde böyle. Allah'ın çizdiği bir plan program içerisinde tabi hep bunlar esva bunlar seyahatler bunlar kuyu atılıyor o oluyor bu derken böyle Mısır'a getiriliyor. Ve Mısır'da azizin konağında en lüks konakta ondan orada evlatlığı gibi bir muamele görüyordu ondan böylece. وَلَمَّا بَلَغَ اَشْرُدَّهُ Derken Yusuf Aleyhisselam eşşüddünü erdi. Artık tam yaşı kemale erdi. Burada Tayyip Allah'a kuran yaşını zikretmiyor böyle. بَلَغَ اَشْرُدَّهُ buyuruyor. Eşşüddehu yani her bakımdan, yani büyüğü çağında geçti, aklı gelişti, böyle gücü kuvveti tam olgunlaştı, olgunlaştı hükm ve ilma, ona hüküm, yani ona hikmet, ilim verdik melam buyuruyor. Yunus Aleyhisselam'a, Yusuf Aleyhisselam'a. Hüküm, hikmet anlamına geliyor ve ilim. Arada fark var böyle. Biri hikmet, biri ilim. Lokman Aleyhisselam'a biliyorsun, Lokman Aleyhisselam, ona halk arasında Lokman hekim denir. Aslında hekim değil. Lokman'a hakim onun aslında böyle. Lokman'a hakim. Hekim başka. Hekim, Doktor anlamına gelir böylece. Yani tıbı bilir. Hakim başka. Hakim bütün maddelerin hikmetini bilir böyle. İncenini bilir, esrarını bilir ama okumadan, duymadan, görmeden. Hekimlik bilgiye dayanır. Deneyime dayanır, görmeye dayanır, okumaya dayanır hekim dayanır böylece. Okur, görür, deneyimle yapar böylece. Hekim bu da hekimliği. Hakim ise nedir? o ne bir deneyime bakar ne bir duymaya bakar ne görmeye bakar ne okumaya bakar böyle hiç okumadan eşyanın esrarına vakıf olur inceline vakıf olur bunun için yaratılmış incirini de de da elmayı da suyu da havayı da ısı da böylece Her şeyin hikmetini böyle buradaki ilahi hikmeti sıraları bilir tabi bu arada bir de rüya yorumu da buna giriyor. Hikmet'e giriyor buna böylece. Ona giriyor. Bakalım muhteremler tabi imtihan ondan sonra başlıyor. Şokuna girmiyor nasıl? Olsun, i̇nşallah. Hadi muhteremler. Şimdi Yusuf Alesi Madreteri erkek diyenin en güçlü çağında böyle. Dünyanın o dönem değil ama böyle. İnsan tarihinin en güzel delikanlısı. Her açıdan böyle. Her şey yerinde böyle. Yani kaşıyı, gözü, boyboz hepsi tam mükemmel. Böyle bir kişi. Ee, Züleyha, o da kız ama. Kız o da böyle şey. O da Mısır'ın en güzel kadını. Kadını, tabii Koreistan'da bir koculuk göreyim de göremiyor kendisi, göremiyor. İkisi bir arada rağmen Evde işte bunlar. Şey. Tabii köle olduğu için öyle oluyor. Tabii bunun üzerine Yusuf Arslan burada Şemordan imtana girecek. İmtan tabi olacak. Şu i̇şte konuya girsem daha bitmez konuştu. Hem de kalsam akılda kalmaz. İnşallah Allah izni verirse Haftaya hafta inşallah buraya inşallah. İlla tara Fatiha.